Evet bu keyifli konu ekolojik tekstil konusu uzadı ve güzel de oldu zaması, daha da uzayacak gibi duruyor. Şimdi geçen programda tekstil ve moda tasarımında dönüşüm konusunu işlemiştik hocam. Evet. Burada tam beşikten mezara diye bir kavramdan bahsediyordunuz ki süre bitti. Şimdi oradan devam edelim isterseniz. Ne dersiniz? Tabii ki, iyi olur tabii ki. Ee, ama böyle pat diye oraya giriş şey yaparsak e, belki e, nereden böyle bir şey, kavram nereden çıkmıştı? insanlar düşünebilirler. E, hatırlıyorsanız eğer ya da dinleyen arkadaşlar da kimler deniyorlarsa hatırlayabilirlerse eğer, dinlemişlerse eğer. E, 1972 yılında Stockholm'de bir e, çevre konferansı düzenlenmişti. Evet. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı ve orada... ...sürdürülebilirlik kavramı ortaya atılmıştı ve oradaki konu neydi? Çok öz olarak söylüyorum. E, şu anki gereksinimler e, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama becerilerini tehlike atmaksızın karşılamak üzerine bir e, sözler verilmiş ve bu kabul edilmişti ve böylece ilk sürdürülebilir kalkınma hareketi başlamıştı. İşte bu. E, ...aşamalarda ekolojik çağ olarak adlandırılan bir döneme geçildi yavaş yavaş o sözleşmeyle beraber... ...ve çevre sorunlarının sadece tekstil ve moda da değil birçok alanda farkındalık yaratması amaçlandı... ...ve ee, birçok ürünlerin, sanayi ürünlerinin, sanayi alanlarının da dönüştürülmesi ortaya atıldı. Ee, ve burada ham maddeden üretime, oradan tüketime, oradan çıkan atıkların e, geri kazanılması nasıl olabilir... Buna kafa yorulmaya başlandı. İşte o sıralarda e, iki kişi var. Alma Kimyager Eski Greenpeace aktivistiyle yani Profesör Doktor Michael Branger ile Amerikalı Mimar William e, McDonough isimli iki kişi ortaya bir söz attılar. Şöyle ki işte Beşikten Beşik'e veya Beşikten Mezara gibi iki kavram ortaya attılar. Aslında onların attığı kavram, ortaya koyduğu kavram beşikten beşiği. Öncesinde şöyle bir şey vardı. Şimdi bu e, atıklar, tüketici öncesi atıklar, artıklar ve tüketici sonrası atıklar olarak ikiye ayrılmıştı bunlar. O zaman konuşmalarda hep bunlar ortaya atılan konulardı. Tüketici öncesi atıklar ne demek? Ne demek? İşte lifler, işte iplikler, kumaşlar veya e, ürün kesilirken ortaya çıkan, Artıklar, bütün bunlar veya boyamada kullanılan kimyasal maddeler, bunlar e, çevreye zarar veren ürünler olduğu için bunlara bir şey yapılamıyordu. Tüketici sonrası atıklarda da geri dönüşüm yetersiz olduğu, yetersiz kalındığı bir alandı. İşte bunlara biraz kapa yoran bu iki kişi e, bu çevre konferansından sonra e, bir kitap yazmışlar. E, yani şöyle bir şey düşünmüşler kitabı yazarken. E, ben üretimin Gerisine karışmam, anlayışını ters düşen bir düşünceyle üretimin, üretim ve tüketim yolculuğunun tamamlığından sorumlu olurum gibi bir anlayışa geçiş yapmak istemişler. Ve yazdıkları kitapla da, yani eşya yapmanın yollarını yeniden yapmak adına verdilir bir kitapta e, sabitlemiş iki kişi bunlar. Bu Beşiktaş mezarı dediğimiz konuda, ee, üretim, tüketim ve atık olarak var olan bütün bu ürünlerin e, bir yaşam döngüsü var ve bu yaşam döngüsü e, ikinci bir e, şansa sahip değil. Yani ne oluyor? Üretilen bir ürünler var, tüketiliyor ve buna atık olarak ortada kalıyor. Ya yani atıklar e, bir şekilde oraya atılıyor, buraya atılıyor, çip olarak kalıyor. Ama bu iki kişinin savunduğu şeyde de bunlar ortada kalmasın, bunlar tekrar dönüşsün. Ve bunlar tekrar kullanılsın. Bunlar yeniden bir ekosisteme dönsün. Bunu savunmuş bu kişi. Hocam şimdi bu plastikte geri dönüşüm biraz sanki efsane gibi ya. Çok da öyle dönüştürülemiyor aslında. İşte dönüştürüyoruz, çok fazla plastik dönüştürüyoruz diye bir e, efsane de yayılıyor ama tekstilde biraz daha mı e, fazla dönüştürülebiliyor sanki şeyler? E, o konuda nasıl bir fark var? Gerçi plastik kullanılıyor ama genel anlamda. Tabii tabii birçok marka bunu yapmaya başladı. Ama tabii bunlar için çok büyük sanayi tesisleri gerekiyor. Teknoloji gerekiyor. O plastiğin lif haline getirilmesi gerekiyor. Onun iplik haline getirilmesi gerekiyor. Bu da bayağı bir sanayi isteyen bir alan. Teknoloji isteyen bir alan. Yapan firmalar ünlü markalar var. Ee, mesela bu pet şişelerden veya plastikten işte tişört, gömlek, pantolon yapan ünlü markalar var. Ama şu an çok yeterli mi? Tabii ki değil. Bunların daha ilerlemesi ve bunların e, o sanayi kısmının daha da büyük e, çaplara ulaşması gereken şeyler bunlar. Ama kısmı... şey insan sağlığı açısından nasıl peki? Mesela plastiği ipliğe dönüştürme falan durumunda hani bedenle temas ettiği zaman o... Yani nasıl bir şey yol açıyor? Biraz be, mesela dinleyicileri de aydınlanması için konuda. Şimdi onlar biraz işin kimya kısmı. Ee, onun içine mutlaka belli bir takım malzemeler konulmuş olması gerekiyor çünkü insan sağlığı zaten insanlar biliyorsunuz kullandıkça yeterli veya başka türlü şekillerde vücudumuza bunlar geçebiliyor bu ürünlerdeki bazı kimyasallar varsa yer. Ee, i̇şte bunların ee, i̇çine konulan bazı malzemeler işte bunu ile uğraşan ve, ve o alanda e, bunun menşeğini iyi bilen, zararlarını iyi bilen ve bunu absorbe edebilen hocaların veya kişilerin veya profesörlerin kimler bu alanda uğraşıyorlarsa onların bu alana girmesi gerekiyor. Yapılmaya başlandı. Birçok markada var bunlar. Ee, ama dediğim gibi yeterli değil. Ben daha ziyade bunların e, tasarım aşamasından başlanarak biraz e, şey yapmasını hep düşünüyorum. Yani olayı oraya kadar getirmeden önce e, daha en baştan tasarlanırken bunların yani tasarımcının bunun işin içine biraz girmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela okulda da ben öğrencimi anlatırken bunu, e, bu olayları... E, nasıl bu hale gelmiş, bugün neler yapılıyor, gelecek neler olacak diye anlatırken hep bu tasarım sürecinden yola çıkmaya çalışıyorum ve mümkün olduğu kadar doğaya özdeş tasarımlar tutmaya çalışıyorum bunları. Yani hiçbir kimyasal kullanmadan, hiçbir e, sentetik kullanmadan e, sadece doğayla özdeşleşmiş lifler, ürünler, e, malzemeler kullansınlar diye hep oradan yapmaya çalışıyorum. Zaten bu beşikten beşiğe kavramı biraz da onu anlatıyor yani, için galiba üretilmiş bir kavram zaten değil mi sizin söylediğiniz şeyler için şimdi orada şöyle bu beşikten şey beşik kavramına göre tasarımlar iki döngü çevresinde üretilmesi gerekiyor bunlar biyolojik döngü olabiliyor veya yani endüstriyel döngü olabiliyor biyolojik döngüde e, içinde yani biyolojik döngü içinde ürünler kullanım sonrasında çevreye zarar vermeden doğaya kompost olarak karışabilmesi gerekiyor işte ben bunun üzerinden gitmeye çalışıyorum. Yani bu ne demek? Mesela bir tişört aldınız, giydiniz, kullandınız. E, ömrünü tamamladı diyelim. Açık sıkıldınız, başka bir şey yapmak istemiyorsunuz diyelim. İşte bunu tekrar toprağa gömdüğünüz zaman bunun bir kısmı toprağa karışabilmeli. Bu toprakla gübre şeklinde toprağa karışıp tekrar bize bir şey verebilmeli. Ya bu yönde gitmesi gerekiyor bazı ürünlerin veya endüstriyel döngü dediğimiz e, hiç doğada çözülmeyen bazı ürünler de var. Ee, geri dönüşüm olmayan, üst dönüşüm yolla yeni bir ürün yapılamayan ürünler de çıkabiliyor mesela. Bunlar tekrar sisteme kazandırılıyor mu? Tabii kazandırılabiliyor. Başka ürünler yapılabiliyor. Daha böyle e, çanta gibi, ne bileyim daha ayakkabı gibi. Yani çok fazla bizlere temas etme ürünlerde yapılabiliyor mu? Tabii yapılabiliyor. Bu şekilde Üretim ürünler ürünleri, yapılabiliyor. Uygun üretimlerde, tasarımlarda sanırım tamamen bitkisel şeyler kullanması lazım değil mi? Eğer toprağa ee, tam anlamıyla karışsın ve gübreye dönüşsün diye bir şey düşünüyorsak işte orada da şöyle yapmıştı işte tasarım olayına oradan girmek gerekiyor o zaman şunu düşünmek gerekiyor mesela bir tane tişört diyelim yapılacak o tişörtün menşeinin en baştan yine doğal bir ürün olması gerekiyor yani bir pamuktansa pamuğun Tam bir doğal ürün olması gerekiyor. Hiç i̇şte sentetik bir şey karıştırmadan üretilmesi gerekiyor. Hmm. E, o şekil üretildikten sonra onun lif haline, iplik haline getirilmesi, dokunması, kesilmesi, tişört haline getirilmesi ve üzerine mesela diyelim ki bir boya yapılacak veya baskı yapılacak. Orada kullanılan boyanın, baskının e, menşeğinde de şey olmaması gerekiyor. Kimyasal bir hmm. madde olmaması gerekiyor. Her şeyin doğal olması gerekiyor. İşte o zaman o ürün tekrardan... E, çürütmeye, yok etmeye, bozulun dedi. Kompost dediğimiz bir e, organik ham maddeye dönüşebilmeli. Bu şekilde gömüldüğü zaman, toprağa verildiği zaman bu ürünler parçalanıp toprağa verildiği zaman %80 kadarı bunların e, toprağa karışabiliyor. Eğer bu şekilde yapılırsa. Benim aklıma şöyle bir soru geliyor hocam. O zaman hani nüfus çok fazla ya şu anda işte. E, evet. Bu kadar nüfus için peki hani bitkisel bazlı e, tasarımlı üretim e, kıyafet işte ya da işte araba tekstili başka diğer tekstiller e, doğa bunu kaldırır mümkün mü yani o, o zaman bir sürü alanda herhalde bitki ekimi için buna da ayrılmak zorunda sanki tekstil için de ayrı bir ekim alanı gibi böyle böyle bir soruyla karşımıza gelebilirler gibi geliyor bana sanki böyle dediğimiz zaman nüfus doğru çok fazla tabi çok doğru söylüyorsunuz. Nüfus fazla, şimdi de şöyle bir şey var. Nüfus giderek e, çoğalıyor. Bütün dünya nüfusu artıyor, artarak gidiyor. Ve insanlar sürekli alışveriş yapmak ihtiyacı hissediyorlar. Hem tekstil alanında hem diğer alanlarda. Ve bunun, e, o ürünün ortaya çıkarken kullanılan e, kimyasalların, kullanılan suyun, özellikle suyu söylemek gerekiyor burada. E, orada kullanılan birçok malzemenin, e, ...ne kadar olduğunu ve bundan doğaya ne kadar zarar verdiğini düşünmeden belki de bunları biz alıyoruz. İşte orada e, hem bu dünya kaynaklarını yok etmek... ...dünya kaynaklarını çok çabuk tüketmek... ...çünkü dünyadan başka gidecek bir yerimiz de yok. Dünyadan başka e, bulunabileceğiz herhangi bir yer de yok. Ve bunlar bu ham olan olaylar bittiği zaman... İşte o zaman biz neden bu kadar çok almışız, neden bu kadar çok tüketmişize gideceğiz? Aslında bu şimdi başladı ama bunu bir bilinçli insanlar yapmaya başladı, düşünmeye başladılar. O yüzden insanları en baştan çok fazla almamaları gerekiyor. Çok fazla e, tüketime gitmemeleri gerekiyor. Bu her alanda böyle. Ya şey gibi, sınırlı bir dünyada sınırsız bir e, tüketim, sınırsız bir hammette e, yağmalaması var. Ama hani nereye kadar? Gezegen... Nereye kadar bunu idare edebilecek? Gezegen bunu kaldırmayacak. Bir süre sonra o da iflas edecek. Çünkü toprak artık yani toprağın şu an sadece gıda üzerine belki gitmesi gerekiyor. Zaten biliyorsun ekoloji sisteminde çok bozulmalar başladı. Yani tekstilin giysinin tekstil malzemesinin bu kadar çok e, isteniliyor olması, bu kadar çok farklı çeşitlere doğru yönelilmesi bence çok hoş değil. Bence bütün dünya insanların artık bilinçlenmesi gerekiyor. Bu gençlerin, çocukların, tüketicilerin, özellikle kadınların, çünkü kadınlar daha çok alışveriş yaptıkları için, yani bir aldıkları bir kıyafete sadece o şey olarak bakmamak gerekiyor. Bir tişört, bir gömlek, veya bir elbise olarak bakmamak gerekiyor. Onun düğmesi var, onun fermuarı var, onun etiketi var. Onların hepsi biraz, hepsi biraz atık aslında. Onları geri... Dönüşmesinin ne kadar zor olduğunu bilmeleri gerekiyor, bilinçlenmeleri gerekiyor. İşte ondan dolayı bu endüstriden çıkan üretim atıklarının geri dönüşümünün ne kadar zor olduğunu insanlar bilirlerse, bu dünyadaki toprakların bize sadece gıda olarak çok gerekli olduğunu iyice anlarlarsa insanlar, o zaman ne yapacağız şu anda elimizde olan nelerimiz varsa giysi olarak veya tekstil olarak giysi sadece giysi demeyelim. Çünkü tekstil deyince de işin içine perde de giriyor, halı da giriyor. Kullandığımız her türlü tekstil girebiliyor. girebiliyor. İşte bunların geri dönüştürülmesi gerekiyor. İşte burada upcycle dediğimiz ileri dönüşüm olayı var. İşte burada bazı şeyler ben mesela öğrenciye öğretmeye çalışıyorum. Pek çok tekniklik var. Eğer o ikinci ele düşüremiyorsan, pakas yapamıyorsan veya git kumbaralarını atamıyorsan bunlar ne yapıyorsun? E, Upcycle dediğimiz ikinci e, ürün olarak değil, değil de yeniden bir tasarlamak gerekiyor. Yeniden ileri dönüşmeye döndürmek gerekiyor. Üzerinde i̇şte oynamalar yapmak çok, anlamında mı söylüyorsunuz? Şeyin? Ki, çok tekst, farklı tekste manipülasyonları yapılabilir. Cacala mesela en basiti. Eski bir tişörtünüzü ince uzun kesip çok basit bir e, dokuma tezgahı yapıp üzerine bunu bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten dokuma şeklinde yaptığınız zaman bundan çok, çok güzel çanta olur, çok güzel bir yelek olur, çok güzel bir paspas olur. Evet. Veya çok farklı tekstil manipülasyonları var. Avalon gibi, şöner gibi, şibarı gibi, giltenki gibi çok farklı teknikler var. Bunların hep dekonseksiyon gibi bunların hepsi farklı farklı teknikler işte insanların işte bunları öğrenmesi gerekiyor. Ben şu anki bütün gelen öğrencilerimi bunları öğretmeyeyim. Önce bir temeli verdikten sonra e, biz ne yapabiliriz? Yani biz tüketici olarak şu anki durumumuzla biz bu dünyaya nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye düşünerek e, onları ben yönlendirmeye çalışıyorum. Bunları teknik evet. öğretmeye çalışıyorum. Biz ne yapabiliriz? Benim aklıma şey geliyor hocam, Yani aslında hayatın her alanı politik. Yani Tekstil alanı da politik ne giydiğimiz nasıl şeyleri tercih ettiğimiz giyinirken ya da işte e, arabamızda neyi tercih ettiğimiz falan filan bunların hepsi aslında politik bir şey e, çünkü hani iklim krizinin bu kadar yoğun yaşandığı dünyanın şu an kavrulduğu resmen kaynadığı bir dönemden geçiyoruz ama e, kapitalist sistemin hiç umurunda değil hiçbir e, merkez medyada yer almıyor işte havai şu anda e, Ortadan kalka kalkacak duruma gelmiş. Ama hala insanlar orada tatil yapmaya çalışıyor. Yani bir ruhsuzlaşma, evet. duygusuzlaşma durumu da var. Yani burada Allah. kapitalizm insanları gerçekten e, tüketim köleleri haline getirmiş. Dolayısıyla burada e, bireysel tavır aldığımız gibi örgütlü bireysel tavırlar da hani kolektif tavırlar da almak gerekiyor galiba. Hani ne bileyim e, belki bir araya gelip kendi tekstilimizi yaratmak işte e, sürekli sistemin bize dayattığı tekstili tüketmemek gibi şeylere de yönelilmesi gerekiyor. Yoksa çünkü e, başka türlü bilinç oluşacağını da düşünmüyorum ben. Çünkü bireysel tercihlerle bir yere kadar e, ilerleyebiliyorsunuz, bir yerden sonra ihtiyaç var deyip alı veriyorsunuz mesela. Bireyin e, şeyi kırılganlaşabiliyor ama kolektif bir şey, kolektif bir üretimle işte takas sistemi falan gibi bir sürü şey. İnsanları daha dinamik kılacaktır diye düşünüyorum. Çok çok doğru söylüyorsunuz bu bir kere herkesin şunu düşünmesi lazım bu aldığımız giydiğimiz kullandığımız tekstil ürünleri e, hakkında biz ne neler biliyoruz bunu bir bilmemiz gerekiyor. Kapitalizm dediğiniz gibi ihtiyacı olan tüketim konusunun sürekli değişim gösteren moda mı besliyor bunu biraz düşünmek gerekiyor. Bu giyim modasını zaten tüketirken e, giyerken. Acaba bizlere tükeniyor muyuz? Onlar ortaya çıkartılırken, ürünler yapılırken kullanılan malzemeler, o ürünler yapılırken yapılan, kullanılan malzemeler bizi de e, tükenmemize neden olabiliyor mu? Bunu düşünmek gerekiyor. Veya bu ürünler üretilirken biliyorsunuz çok farklı başka şeyler de var. Mesela etik olarak üret üretiliyor mu bunlar? Çocuk emeği sömürülerek e, veya kadınlar veya insan emeği sömürülerek mi üretiliyor bunlar? Ve hayvanlar öldürülerek mi? Veya doğaya zarar verilerek üretiliyor. Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. İşte bunların hepsini düşünmek için de insanları birleştirmek gerekiyor. İnsanlara bir tişört, bir pakot pantolon, bir ceket, bir herhangi bir giysi veya bir tekstil ürünü nasıl ortaya çıkıyor, nasıl üretiliyor? Bunları bir az çok olsa bilmesi gerekiyor. Ve orada insanların şunu düşünmesi gerekiyor. Bizler e, giyin veya bu tekstil konularında bilinçli tüketici miyiz? Aldığımız her şey bize hakikaten gerekli mi, hakikaten lazım mı veya eğer böyle bir söz konusuysa üretilirken bunlar böyle bir şey yapılabiliyorsa üretilir aşamasındayken bizim rolümüz ne olabilir? Ee, i̇şte bunlar hepsini insanların biraz okuması gerekiyor. Yani ne yapması gerekiyor? Ee, nasıl bir gidip bir markette herhangi bir ürün alırken üstüne okuyoruz. Mesela zararlı mı, zararsız mı diye yüzünü okumaya çalışıyoruz. Aynı şeyde tekstil okul yazarlığında olması gerekiyor. Etiketleri okamamız gerekiyor. Ee, bizim böyle bir alışkanlık edinmemiz gerekiyor ve etiketlerde de şeffaf olması gerekiyor. O ürün hangi koşullarda yapılmış, hangi ülkede üretilmiş, üretilirken herhangi bir canlıya, bir doğaya ya da bir insana zarar verilmiş, bunların hepsi orada yazılması gerekiyor. Evet, çok yani, mu? Bilinip meselesi bunların ee, çok kolay şeyler değil. Ama eskiye nazaran düşünürsek biraz daha burada uyanan insanlar var. Çünkü insanlar bunun e, gerekliliğine farkına varan bilinçli insanlar, bilinçli, bilinçli tüketiciler, e, aktivistler, ses çıkaran insanlar bunun nedenini ve e, gerekliliğini ortaya koydukça e, üreticiler de ayet evet, bakın insanlar bunu istiyorlar, buna e, yöneliyorlar.'' deyip ona göre üretim yapmaya devam edecekler. Veya diyorlar şu anda da yapanlar var. Siz bunları anlatınca benim böyle bir e, o beşikten beşiğe, beşikten mezara kavramına böyle... Tekstil ürününde de şey gibi geldi işte tarladan bedene ya da tarladan tarlaya gibi hani öyle bir tabii, öyle olmaz öyle tabii, bir, öyle bir olması, uyarlama tabii. yapılabilir sanki Zaten öyle olması gerekiyor ve bunu yapan yapılan şeyler var ürünler var mesela örnek vereyim ben bir başka konuda bir haftada onu konuşuruz mesela bazı ürünler var mesela elma kabuğunda ayakkabı yapılıyor Mesela elma çok, hepimizin yediği bir şey ama bunun kabuğu mesela çöpe gidiyor diyelim. Ya çok farklı e, malzemelerden çok farklı giysiler veya çok farklı e, aksesuarlar yapılabiliyor. Ve bunlar tekrar dönüşüme girebiliyor mu? Girebiliyor. İşte bunların hepsi biraz bilinç, biraz e, öğrenme, biraz okuma, biraz merak etme den geçiyor. Aslında bu alana biz... yatırım yapmak gibi de tabii hani... Cesaret istiyor yani değil mi öyle bir şey de var? Tabii ki, bunu üç, ayağı var. Tabii ki. bunu üç ayağı var deyip konuşmuştuk Tasarımcı ayağı var, üretici ayağı var ve tüketici ayağı var. Biz şu an sadece tasarım ayağıyla tüketici ayağında biz kendimizi gösterebiliyoruz. Ben kendim açımdan söyleyeyim. Ama üretim ayağı çok farklı. Orada çok farklı teknolojiler var. İşte orada işin biraz üretim ayağında... Ee, şeyi düşünmek gerekiyor ekoloji dünyanın gidişatını toprağın suyun e, havanın bu yakalan yakıtların fabrikalara kullanılan her türlü şeyin kimyasalların ne kadar kullanıldı bundan doğaya ne kadar e, zarar verip vermediğinin tartışılması ve oraya biraz e, ket bulmaz gerekiyor. Evet son son dakikayının içine girdik hocam yine aktı gitti vallahi evet. şey. Ee, bu beşikten beşe ya da beşikten mezara kavramını siz söylediğiniz zaman ya bir, bir program boyunca bunu mu konuşacağız diye düşünmüştüm ama sanırım yine sanki sırf bu kavrama bile süre neredeyse yetmedi gibi değil mi? Evet, o, uzun... Söylemek istediğiniz başka şeyler varsa yani e, son sözlerle kapatalım yavaş yavaş. Şimdi ben hep şunu savunuyorum. E, bir şey alırken herhangi bir tekstil ürünü alırken Hakikaten buna gerek var mı, yok mu? Bunu bir düşünmek gerekiyor. Ee, al, kullan, at ya da giy, göster bunu düşünmemek gerekiyor. Hakikaten ihtiyacım ihtiyacın var mı? Bunu düşünmek gerekiyor. Ee, ve bunu e, düşünürken e, bilinçli tüketmek gerekiyor. Ya da yeni bir şey almamak gerekiyor. elimizde ne varsa onları iyi kullanmak gerekiyor. Onları çöpe atmamak gerekiyor. Atmak yerine başkalarıyla paylaşmak gerekiyor. İkinci olabilir, takas olabilir. Veya belediyelerle paylaşmak gere gerekiyor. Veya bunları yeniden tasarlamak gerekiyor. Yeniden tasarlarken yapmak gerekiyor. Mesela ne yapabiliriz? En basitinden annemiz, anneannemizin bir yakınımızın sandıklarında bir sürü eski yerineklik giysiler vardır. gelenekli olan dokumalar, motifler, işlemeler, yeni oyaları vardı Ve şu an çok moda bunlar biliyorsunuz. Bunları işin içine katarak, daha modernize ederek yine ürünler ortaya koyabiliriz. Ve bunları da e, yeni birer tasarım olarak da lanse edebiliriz. Ki bunu yapan çok insan var. Hem Türkiye'de, hem de yurt dışında bunu yapanlar var. E, e, çok farklı örnekler var bunlarla ilgili. E, Onlar biliriz. O ürünleri, eski ürünlerimizi veya tamir edebiliriz. Veya dönüştürebiliriz. Veya yeni farklı tekniklerle, manipülasyonlarla bunları yeniden çok farklı ürünler haline getirip kullanabiliriz diye düşünüyorum. O zaman bu çağrıyla bitirelim. Öyle herkesin e, bireysel ve kolektif çaba göstererek geri dönüşüm ya da işte e, tekrar kullanım ya da işte dediğiniz gibi farklı e, kombinler yaparak e, dolaşıma sokma gibi, paylaşma gibi. Onunla bitirelim. Tabii. Ağzınıza emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Bir dahaki programda teşekkür... devam edeceğiz, <gülüyor> öyle görünüyor. İnşallah. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ee, sevgili dinleyiciler, ee, Banu Kanıbelli ve Fridays for Future e, Türkiye ekibinden dinliyoruz. Dünya evin de yanıyorsa, ee, iki hafta sonra görüşün hoşça Hoşçakalın.